Evet Açık Radyo 94.9 Açık Gazete programındasınız şimdi hatta ayın 13'ü köşesindeyiz. Ayın 13'ünde her ay götürdüğümüz programımızda Soma nöbetini konuşuyoruz Soma'dan ...son haberleri alıyoruz. Aslında Soma katliamı ile ilgili son haberleri alıyoruz. 15 Aralık'ta son değil... ...beşinci duruşması başlayacak Soma'nın. Ve bütün bunlar olurken de... ...bugün stüdyoda bir konuğumuz var. Selen Çatal Yürekli. Bizle beraber Soma nöbetini konuşacağız onunla. Bunca Bilirken isimli belgeseli üzerinden konuşacağız. Hoş geldin önce. Merhabalar, hoş bulduk. Ben çok konuştum ama... <gülüyor> ...Soma nöbetine... ...başka bir taraftan bakmak istedik çünkü şimdiye kadar da avukatlarla konuşmuştuk. Burası hep tanıklıklara ve e, aslında sürecin nasıl gideceğine yer vereceğimiz zamanlar zamanları barındırıyor en azından bu programını söyleyebiliriz. E, bunca bilirken de Soma'daki, e, Soma'da çektiğin, e, Soma'da ailelerin, geri kalanların ve bu süreç boyunca olanlara tanıklık eden bir belgesel, bir video röportaj diyebiliriz. Evet. Aslında gösterildi de dün gösterildi. E, Salt Galata'da gösterildi bu belgesel. E, ve öncelikle şunu sorayım. E, i̇zleyebilecek miyiz? Çünkü bütün bu süreci konuşacağız. İnsanlar muhtemelen merak edecekler. İzleyebilecek miyiz biz bu belgeseli yakın zamanda bir yerde? Tabii tabii. Hani internetten e, linki direkt paylaşacağız zaten. Daha önce de aslında bunu kısa bir formuna yapmıştık 13 dakikalık. <gülüyor> bu daha genişletilmiş, daha hani... ...dava süreciyle ilgili bilgileri de eklediğimiz bir versiyonu, yirmi yedi dakika olun. Hı hı. Vimeo'dan yayacağız. İnternetten, sosyal medya yani, kanallarından, sosyal medya kanallarından muhtemelen yayacağız. Yayacağız. Peki, e, bu sürece sen nasıl dahil oldun? Çünkü Soma davasıyla e, ilgilenmek, bir şekilde bir e, sorumluluk, bir sorumluluk almak gibi geliyor bana. Ee, sen nasıl dahil oldun bu sürece nasıl girmeye karar verdin ve e, bu video röportajlar serisi nasıl çıktı orada ee, yani sen sorumluluk almak dediğinde ben en çok avukat arkadaşları gözümün önüne getiriyorum yani sadece bir hukuk dava duruşma e, olayları dönmüyor kesinlikle yani evet. çok, işin çok fazla psikolojik boyutu var dün de zaten bunları konuştuk hem psikolojik hem hukuki hem de insani boyutunu birlikte yaşıyorsunuz yani avukatsanız da psikolojik durumunu yaşıyorsunuz. Psikologsanız da dava sürecini yaşıyorsunuz. Aynen öyle. Ee, ben de hani video yapmak için oraya davet edelim aslında Sosyal Haklar Derneği'ndeki arkadaşlar tarafından. Hani birçok video röportaj çıkıyordu ama hani duruşma günü yaşananlar ve kısa süreli hemen editlenip e, hani medyaya ulaştırılmaya çalışan işler vardı. Bunun dışında bir şey yapalım. Hani biraz daha çok da gidip gelemedim ama hani biraz daha oturan, biraz daha ...genel durumu aktaran bir şey yapalım dedik. <gülüyor> Ondan ardından... E, ...ilk duruşma başladıktan... E, ...iki duruşma sonra... ...üçüncü duruşmaya gittim ben. Ar i̇ki üç kere gitmekle... ...aslında çekilmiş görüntüler ve... ...aslında tam olarak benim oraya... ...video yapan bir kişi olaraktan da öte... ...buradan sadece... ...soma zamanı haberleri takip etmiş. Ardından da ufak ufak sosyal medyadan... ...biri duymuş biri olarak... <gülüyor> yeni öğrendiğim, oraya gittiğimde yeni öğrendiğim şeyleri aktarmaya çalıştım. Tam olarak aslında ben ne sorduysam, ne merak ettiysem videonu koymaya çalıştım. Hı hı. Çünkü bazen bir olayın içinde olduğunuzda ya e, çok içinde olduğunuz için herkesin bildiğini zannediyorsunuz veya aktarmanın yolları kaçmaya başlıyor. Özellikle e, belgeselde bunu söyleyebilirim. E, bir yandan da en özü ulaşıp belgeselde de bunu kullanabilirsiniz. İki yönü var. Bir yandan da çok dışında olup Bilinmeyeni biraz daha belki yüzeyde takılıp hani hı hı. gösterebilirsiniz. Bu videoportaj böyle bir şey oldu aslında. Evet. Peki insanlar e, ailelerle konuşuyorsun aynı zamanda. E, geri kalanlarla da konuşuyorsun. E, onların arasından en çok etkileyen ve en çok öne çıkarmak istedikleri mutlaka belgeseldekiler ama iz izlemeyenler içinde belki anlatmak isteyeceğin bir örnek var mıdır? Evet. Yani bazı ee, hikayeleri paylaşarak belki çoğaltabiliriz... ...niyetiyle soruyorum bunu... ...onu da belirtmek istiyorum galiba. Yani e, bir Tolga vardır... ...Tolga Söğüt... ...biz onunla birlikte şey gittik aslında... maddenin olduğu yere... ...birlikte gittik arabayla. Yani Tolga'yı bir yandan... ...oraya götürüyoruz, yolu o biliyor... ...ve bizim eşlik etmek istiyor... ...anlatmak istiyor ama bir yandan... ...olaydan sonra ilk defa bizimle gitti. Ve kendisi... E, ...kötü hissetti, biz onu oraya taşıdığımız için kötü hissettik ama kötü hissetmenin yanında bir yandan da bir rahatlama ve anlatma haline geçti. Hmm. Onun söylediği çok acayip bir şey vardı, hani, e, madende çalıştığınızda... E, ...dışarıda bir şey satın almanız hiç kolay olmuyor, hani 100 liraya bir şey beğeniyorsunuz... ...sonra direkt düşünüyorsunuz, ben onun için kaç saat çapa salladım diye de, videonun içinde de aynı şekilde hmm. geçiyor. ...bize bunu hani kayıt mayıtı yokken kendisi zaten anlatmak istiyordu. Bu anlar hani... ...bir anlamda kendi hayatlarımızla eşlik kurabileceğimiz anlara denk geliyor aslında. Orada mesela buradan bakıldığında çok fazla şey zannediliyor. Ay, orası çok fena, koşullar çok kötü. Hı hı. Gerçekten öyle. Ama fiziksel bir iş yapılıyor. Fiziksel kötülük ama burada kendi hayatlarımıza bakmayı kaçırıyoruz... Kendi hayatlarımızda da belki zihinsel bir iş yapıyor olabiliriz ama aynı çok çok benzer hmm. sıkıntılar bizde de var. Hani şu an neden dava sürecinde mesela çekilen madenciler var. Olaydan kurtulup davada hani şikayetçi olmayan madenciler var mesela. Evet. Onların durumu acayip. Hani buradan bakıldığında herkes çok kızıyor ama sen orada işsiz kalacaksın. O da söylediğim bir şey de ve hani davada tabii ki bir adalet duygusuyla tatmin olacaksın ama bu bir karın doyurmak değil açıkçası ve biz de burada mesela bir işten ayrılacağız en basitinden. iyi ayrılmaya çalışıyoruz. Üstümüze çok büyük baskı olsa bile ben bu insanları sonra karşılaşacağım. İyi ayrılmalıyım diyoruz. Çok, hmm. e, çok insani böyle. bir pratik. Evet en çok da biz buna bakmaya başladık açıkçası ben kendi hayatımda en çok buna döndüm. Hani kamera kendime çevrilmeye başladı. orada kişilerle konuştukça Hmm. Ve gerçekten hayatımda bazı adımlarda da etkisi olduğunu düşünüyorum. Bu olayda hani bu videoyu hazırladıktan sonra bu birkaç <gülüyor> adım atmamı sağladı diyebilirim. Oradaki insanlardan güç alarak bir şeyler yaptım. Bu, bu acayip bir şeydi. Evet bu güzel bir kısmı <gülüyor> aslında Hı -hı. ve e, bence özel kalmalı o yüzden sormayacağım. Hı -hı. E, bir <gülüyor> şey yapıp burada. Peki e, toplumsal olarak yani... Aslında burada iki kişi olarak konuşuyoruz. Soma davasını konuşuyoruz. Soma katliamını konuşuyoruz. İşte 2014 Mayıs'ında 301 kişinin öldüğü haberini gün gün nasıl aldığımızı ve işte verdiğimiz tepkileri falan konuşuyoruz. Kişisel olarak topluma falan da baktığımızda e, böyle büyük büyük laflar etmeye de gerek yok ama ilgi azaldı mı sence? Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Yani ilginin azalması bir defa bir zaman geçiyor. Bu biraz kaçılmaz ama... Hani acı değişmiyor özellikle orada yaşanan için ama şu anki günden baktığımızda hı hı. Yani neye acı duyacağımızı, hı hı. <gülüyor> neye yani yarışıyor acılar veya yarışamıyor düğüm olup kalıyor. Hani bunun içinde çok da yüklenemiyorum ama çok önemli olan bir şey var. Yani takip edilmiyor diye kimse yüklenemeyiz gibi bir geliyor. Ama şöyle bir gerçek var. Bu davadan gözü çekmemek gerekiyor çünkü bu kamuoyu baskısıyla adalet güvence altına alınması gibi bir durum var Türkiye'de. Hı hı. Eğer kamuoyun gözü orada olursa dava süreci daha adil gitme sigortası oluyor. Evet. Bizim de hep yapmaya çalıştığımız, senin bu programı yaparak da yapmaya çalıştığın belki... ...ayın 13'ünde her ay bir konuyu yükseltmeye çalışmamızda tam bu gözünüzü çekmeyin bizden. Hı hı. Çünkü hiçbir gelişme olmadı adalet konusunda. Daha devlet etkileri yargılanmadı. Bunları zorlamak için... Gerçekten acayip önemli bir şey kamuoyunun gözünün olması artık hukuk çünkü bu şekilde etkili. Evet galiba sonuçları da öyle görüyoruz yani bu çok basit normal ve hani beklediğimiz artık bir tespit e, hukukun böyle işlemesine de hepimiz alıştık. O yüzden e, çok katılıyorum söylediklerini e, ve bunun dışında peki ailelerde konuştuğun ailelerde e, adalet duygusu var mı? Yani adalet duygusu var mı? Yanlış. Tabii. Ee, adalet bekliyorlar mı? öyle bir adalet şey hissediyorlar mı yani? Kesinlikle. Yani ona tutunuyorlar aslında. Hani yani ne tazminat ne hepsinin çok fazla söylediği bir şey var. Hiçbir şeyimde değil. Ben adalet istiyorum. Yani tazminatlarla ilgili sorular da sorduk açıkçası. Hani alınmadı Tabii. çünkü çoğu şu an işte kurtulan işçiler sadece ilk taksi de aldı. Değil mi? Şeyler de yani ben konuştuğumda bu aslında Mayıs Mayıs'dan e, sonra yani ben konuştuğum sürede daha doğru düzgün tazminatla hiçbiri doğru düzgün ödenmemişti. Videoda da kendileri de bunu söylüyor. Hı. Olaydan kurtulan madencilerin durumu daha da fenaydı ve şu an sadece onları biliyoruz ki ilk takside yatırılmış ama bununla tehdit ediliyorlar aslında. biz bu davası ne kadar sürecek bilemezsiniz. Hı hı. Tazminatta bir işinize yaramaz ona kadar 3-4 yıl sürebilir deyip evlerine tek tek gidip davastan çekilmeleri sağlanıyor. Ve şu an yani çok yanlış payı saklı kalmak suretiyle şey söyleyebilirim ki 300 aydan 100 aile yükleniyor davayı. Çünkü çok çok çok zor bir şey. Kimisi şehri terk ediyor. Orada olmak da istemiyor ve... Yani ben açıkçası seçimlerden sonra nasıl oy verilmiş hala bu kadar haksızlığı yapanları falan tepkilerine oraya gittiğim için saçma buluyorum. Hı -hı. Oradaki atmosferi bilmiyorlar gerçekten. Öyle. Dediğim gibi yani davadan çekilen işçiye dahi kızamazsınız niye çekildin diye. Evet. Bir kolaycılık olur. Tabii yani bir kişiye yani. yüklüyorsunuz bütün sistemin sıkıntısını bir işçinin Hı -hı. onun üzerine yüklüyorsunuz. Ki aslında evet. en son yüklenmemiz gereken kişi. Evet. Üstelik bunun hesabını bir patrona bile soramamışken daha bir patronla daha konuşamazken patron çıkıp kameralar karşısında yani hani yapmasın demiyorum ama bunun savunmasını yapabilme şansına sahip olabilmişken ve biz işçileri sadece işte çıkarayım mı ayakkabımı işte kirlenmesin ambulans sahneleriyle bu acitasyonla medyadan görmüşken galiba kimsenin hakkı yok böyle bir ...durumu ortaya çıkarmaya. Bir de yani... Hani ...Soma ile ilgili çok konuşulan... ...sonrasında da çok konuşulan şey... ...insanların zaten madene... E, ...mecbur bırakıldığı ve... işte ...sonrasında da hani Soma ile ilgili başka bir... ...konuşturulmuş şey, işte zeytinlikler... kesildi, işte sabah operasyonu... ...aslında hepsinin birbiriyle bağlantısının... ...olmasıydı. İnsanlar orada e, sürede... ...azalıyor ama e, şeyi... ...konuşuyorlar mıydı? Yani madenden vaz geçmediklerini biliyoruz mecburen ama böyle hani medya ve çeşitli kanallar sebebiyle aldığımız haberler. Sen ne dersin? Yani madene mecburuz, söyleme hala geçerli mi? Gibi orada. Hala çok geçerli. Zaten hani davadan çekilen, şikayetçi olamayan madencilerin de hepsinin nedeni. Bu, bu acayip büyük bir meydan okuma. Aslında madene girmemek. Hı hı. Yani bu çiftçi ...likle ilgili direkt bağlantılı... zeytinlikle ilgili direkt bağlantılı... ...en iyi. Yani mesela bir... E, ...bahçe köyünden bir... ...kişiyle görüştük. E, yani... ...işini kaybetmiş. E, aynı köyden zaten o köy baya... ...öderip bir köy yani. E, çok fazla kayıp var o köyden ve... ...hem eniştesini kaybetmiş... E, ...hem kardeşini kaybetmiş... ...hem kocasını kaybetmiş. Biri konuşuyor ve yani tazminatlar alınmadığı için şey çap, gündeliğe gidecek. Hı hı. Yani şey yok. Çalışabileceği bir kadın olarak gündelik sunuyor Erkek olarak maden sunuluyor. Ve madene girmek zorunda kalanların da tamamı gitmeden önce de biliyorlardı koşulların kötü olduğunu. Dolayısıyla? Şu anda devam ediyor. Dolayısıyla hani hiçbir şey değişmiyor. yani bu Zaten davanın sonucunun ...en çok istenen sonucu bir şeylerin değişmesi... ...bu kuralların değişmesi, bir milat olması bu... Belçika'da hukukçu arkadaşlar daha iyi anlatır... ...Berçika'da 1930'larda olan bir e, süreç... ...bir kazanın ardından bu hukuki değişimlerin başlaması sanırım. Hı hı. Ee, bir yani, milat olması. Bir milat olması. Bütün davan derdi o, şu anda söylenen göre. Peki... Bireysel olarak sorayım. Ee, sen ne görüyorsun? Sence davadan bir şey çıkacak mı? Yani aslında davaya da tek başına umut bağlamak. Bunları da konuştuk bir kısım yine bir program boyunca ama sen ne dersin? Belki öyle bir göz olarak. Ya ben davanın sonucunu konusunda çok bir şey söylemek, söyleme gerek olmadan başka bir şey söylemek istiyorum. Yani şu an acayip bir güçlenme var kadınlarda, orada yaşayan yakınını kaybeden insanlarda. Acayip de bir kadınlar açısından acayip bir şey dönüyor, öyleyim. Çok yük, yükleniyorlar. Hani savaş sonrası kadınların durumu birçok ayrı durumda konuşulan bir şeydir ama hani bu tür büyük facialardan sonrasında da kadınların güçlenmesi ve çok acayip bir süreç yaşıyorlar. Hı hı. Kendi şeylerini, eylemlerini artık kendileri örgütliyorlar ya çok örgütlenmeyi ...öne çıkan bir şey var, değişim var. Tavayım. Şu an kafamda takılan o, gidip bununla ilgili bir şeyler yapmak... ...birçok arkadaşın da takıldığına eminim hani oraya sahaya biraz gidip gelmiş... ...Soma'ya biraz gidip gelmiş herkesin. Acayip bir güçlenme var ve bu süreç her şeyden değerli. Hani şu an sonucu alamadığımız bir sürü şeyi biz de şehirde yapıyoruz ama... ...birleriyle birlikte yapmak aslında kazandığımız ilk şey sonucuna gelmeden belki bu kazanımları unutmamak gerekiyor. Bir yandan şeyler de oluyor. Belki videoda hatta bunun derdindeydim hani. Tam yansıyabildim öyle hani çok bağırıyorlar, çok güçlüler bir yandan. Çekilenlerin yanında çok güçlü olanlar da var. tam olarak kamuoyu işte onları destek olursa onlar da daha da güçleniyorlar. Buna bakılması gerekiyor. Ben Bence cevaptım, umutla bitiriyoruz yani. o yüzden <gülüyor> programı şu anda. Yani Aynen. hani kadınların e, sesinin yükselmesi demek zira e, sanıyorum ki arkasından diğer şeyleri de sürükleyecek. Hı -hı. Diğer insanları da sürükleyebilecek bir güce sahip. Ben Hı -hı. öyle hissediyorum en azından. Ya belki şey son bir şey söyleyebilirim. Olayın dışından görüp oraya gitti gittiğinizde en zor şey dokunmak. Hani dışarıdan gelen birisiniz oraya ve ne, ne, derdinizin ne olduğunu kimse bilemez, kimse güvenemez. Zaten acayip bir e, duygu sömürüsü, durum sömürüsü mevcut. Hı hı. En zor şey aslında ve SAD ile arkadaşlarının da yaptığı en muhteşem şey orada bir yer edinip oradakilerin sahiplenebildiği ve güvendiği bir yerden içeri girmeleri, somanın içine girmeleri. Yani sadece olarak da gittiğinizde bu her yerde geçerli yani alt sokağınıza evet. da dokunamadığınız bir ayrıştırma ile şehirde yaşıyoruz zaten. En zor şey bu şu an bu yapılıyor ve bence en büyük nedeni de kadınlar yani kadın kadına dokunması ayrı zaten. Başka bir şey değil. barış için kadın şeylerinde konuşuluyor yani bugünlerde. Öyle. Galiba bu şey, için e, en gelmişken tekrar hatırlatmak lazım belki. Sosyal Haklar Derneği tam Soma faciasından hemen sonra kuruldu orada. E, ve bireysel çabalarla tek tek işleyerek e, bu söylediğin yeri edindiler gibi izliyorum ben. Yani e, şu o yüzden an berba. Yani yakınlar kendileri, kendi yerleri olarak görüyor. Hı -hı. Ve biz fiziksel mekan bu kadar önemli olduğunu çok farkında değildik hani. ...başta hatta zordu koşulların devam edebilmesi, nasıl olacak falan diye hatırlıyorum de hatırlıyorum ki arkadaşların. Ama acayip bir şey, fiziksel mekan, bir buluşma noktası, orada birbirinize dokun ...fiziksel de buluşabildiğiniz bir yer olması acayip etkili. Çok gün önemli. Hı -hı. Ee, evet, Selen Çatal Yürekli bizde beraberdi. Ee, bunca bilirken... <gülüyor> Belgeselinin e, yaratıcısı diyebiliriz tabiri caizse. <gülüyor> Bir video röportaj. Video röportaj <gülüyor> o. E, bunlar önemli adımlar her seferinde. <gülüyor> e, bence söylemek lazım burada da. E, Soma nöbeti ayının üçü programındaydık. E, podcastlerimizden ulaşabileceksiniz bu programı. Onu da söyleyelim. Selen çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Size, sağlık. Sizin de öyle ee, Biz bir ay sonra burada olacağız yine Ayın üçünde. bir ay sonra Görüşmek üzere hoşçakalın